Evet sevgili dinleyiciler daha önceki iki programda hatırlarsanız botanik bahçelerinden bahsettik tarihçesinden bizim topraklarımızdaki hikayesinden Osmanlı döneminde has bahçe kültürüyle olan ilişkisinden küresel iklim krizine karşı botanik bahçelerin bir deney alanı olarak önemli bir işlev üstlenebileceğinden söz etmiştik. Peki aslında var olan e, botanik bahçelerimizi koruyabiliyor muyuz? E, araştırma, eğitim, floranın ve faunanın korunmasına dair bir toplumsal bilinç oluşturmak adına e, botanik bahçeleri acaba bu işlevlerini sürdürebiliyorlar mı? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. E, Hatırlarsınız e, Alfred, e, Alfred Halbron botanik bahçesi çokça gündem oldu. E, biliyorsunuz e, tahliye kararı ile ilgili. E, bugün botanik bilimi açısından çok değerli olan bu hazinemizi konuşalım. Buradan hareketle de bizdeki botanik bahçelerinin genel durumuna bakalım istedim. İstanbul Üniversitesi'ne bağlı olan Alfred Heilbron botanik bahçesi, Cumhuriyet'in ilk yıllarından bugüne kalan gerçekten önemli kazanımlarımızdan biri. İstanbul Müftülüğü'nün devredilme kararıyla ilgili gündemimize yerleşti. E bu botanik bahçesinin devreleme gerekçesi ise Osmanlı döneminde bu alanın şehir İslamlık makamına ait olması. Ee, bahçeden e, sorumlu olan bilim insanlarının da tabii haklı olarak itiraz ettiği gibi bahçenin tahliyesi aslında 85 yıllık. E, paha biçilmez bir birikimin geri dönülmez biçimde yok olması anlamına geliyor. Sonra yetkililer sadece binaların taşınca e, botanik bahçesinin ise... Bilimsel araştırmalar için olduğu gibi korunacağına dair bir açıklama yaptı. Yani umarım bu sözler yerine getirilir ve bu değerli bilim hazinesi olduğu gibi gelecek nesillere de aktarılabilir. Peki nasıl bir hikayesi var bu bahçenin? Biliyorsunuz 1930'ların başında Hitler mezalimi vardır. O ağır koşullarda Zürich'teki e, yurt dışındaki Alman bilim adamlarına yardım cemiyeti Aracıyla özellikle Almanya ve İsviçre'den birçok değerli bilim insanı Nazi Almanyası'ndan kaçıp Türkiye'ye sığınmıştı. Alfred Heilbronn de 1933 yılında Atatürk'ün davetiyle Türkiye'ye gelen e, bilim insanlarından birisi. Heilbronn e, bitki fizyolojisi ve genetik alanında uzmanlaşmış. E, Türkiye'ye geldiğinde e, yine aynı dönemde kendisi gibi İstanbul'a gelen, Alman bitki fizyoloğu Leo Brauner ve İsviçreli zoolog André Naville ile birlikte çalışmalara başlayarak e, üniversitenin biyoloji bölümünde e, bu botanik bahçesinin altyapısını oluşturmuşlar. E, modern Türkiye'nin kurulduğu dönemde e, nazi zulmünden kaçan birçok diğer mimar e, ya da değerli bilim insanı gibi e, üniversite reformlarına öncülük eden e, ordinarius düzeyinde hocalardır bunlar. Burada Alfred Halbbron 1941'de Alman vatandaşlığına atılınca Türk vatandaşı oluyor ve asistanı Mehpare Hanım'la evleniyor. Şu anda Almanya'da yaşayan çocukları Kurt, Lütfi, Leopold Halbbron da burada doğmuş ama küçük yaşta Almanya'ya giderek orada psikoloji okumuş babası gibi bir Türk'le evlenen Halbbron şimdi ülkedeki göçmenler için psikoterapi hizmeti veren. Frankfurt'taki Uluslararası Aile Danışma Merkezi psikiyatri bölümünde yöneticiliğini yapıyor. Evet, Halbron ve arkadaşlarının Boğaz'ın en güzel noktalarından birinde olan bu bahçeyi kurarken bu konumu seçmesinin de özel bir nedeni var. Süleymaniye'nin Haliç'e bakan yüzünde hem sıcak hem soğuk rüzgarları alan bir konumda olduğu için burası özel olarak seçilmiş. Eminönü'nden Süleymaniye yönüne doğru ...15-20 dakikalık bir yürümeyle İstanbul Müftülük Kapısı'ndan girerek ulaşabiliyorsunuz bahçe. Ee, Karaköy'den Süleymaniye doğru baktığınızda aslında yanında gördüğünüz o yeşil alan... ...burası işte bu botanik bahçesi orada görünen yeşil alan. Bir botanik bahçesi olabilmesi için en önemli kriterlerden biri de korunaklı bir alan içinde olma şartı. Ee, Süleymaniye yanı başında tarihi duvarlarla çevrili olan bu bölge... ...o yüzden son derece uygun korunaklı bir alan olduğu için... Ee, un kapanı yangına da yok olmadan önce burada eski İstanbul kız sultanisinin binası bulunuyormuş. Evet yani üç bilim insanı da çabasıyla 1933 yılında ilk önce bahçe kurulmuş ve Nebatat ve Hayvanat Bahçesi adıyla kurulmuş bu bahçe. İki yıl sonra da Hortus Botanicus Istanbulensis adıyla enstitü olarak açılmış. Ee, başta birlikte yola çıktıkları Nevil e, maalesef enstitünün açılışını göremeden Zatürre'den vefat etmiş. Onun yerine e, zooloji bölümünün başında yine zoolog olan Kurt Kozvik getirilmiş. Kurt Kozvik'te e, manyas cennetini ve ülkemizin birçok kuş alanlarını bulan çok değerli bir bilim insanı yine. Tam bir Türkiye aşıymış Kozvik. E, öldükten sonra da bu topraklarda kalmayı vasit etmiş. O yüzden mezarı da şu anda aşı bulunuyor. Evet. Botanik Bahçesi'nin Haliç'e bakan eğimli bir arazide olduğunu söylemiştim. 14.878 metrekarelik bir alan üzerine kurulu. 400'e yakın farklı ağaç türü ve kimileri Türkiye'de çok nadir olan 5.000'i e aşan bitki türü var bahçede. Bu bahçe kurulurken, altyapısı hazırlanırken 1500'lerden beri yüzlerce yıllık bir botanik kültürü biriktirmiş olan Avrupa'nın bahçelerinden örnek alınmış. Benzerlerine uygun şartlara sahip olması için dönemin en yeni teknolojilerine başvurulmuş Bizde de Osmanlı döneminde yapılan bahçeler var Geçen programda konuşmuştuk hatırlarsınız ama tabi sürekliliği sağlamamış Ve belli bilimsel temelleri oturtulamamış O yüzden daha çok Avrupa'ya bakılmış bu örnek alınırken bahçe yapılırken Bahçeden sonra inşa edilen L biçimdeki enstitü binası da Ernest Arnold Eli tasarımı. E, bu binanın L biçimde olmasının nedeni de sıcak ve soğuk rüzgarları her, her iki taraftan da alabilmesini sağlamak aslında. Binanın bir kısmı zooloji bir kısmı da botanik bölümüne ayrılmış. E, sonra bu dört katlı enstitü binası 1937 yılında açılmış ama 1957'de e, Unkapanönü'nden un Süleyman Camisi'ne bakarken onun görülmesini engellediği için Üst iki katı yıkılmış. Yani onun dışında bahçenin hala ilk tasarımını koruduğunu söyleyebiliriz. E, kısacası e, Alfred Heilbrunn Botanik Bahçesi tıpkı Avrupa'daki örnekleri gibi dünyanın e, doğal ve kültür bitkilerini bir düzen için iliştirildiği, e, sadece bilim insanları değil, yani çocuklara, öğrencilere ve halka da eğitim amacını güden e, bitkiler üzerinde bilimsel araştırmalarda yapan bir enstitü niteliğinde Tabii içinde yaşayan, sergilenen bitkilerin yaşayıp geliştiği bir açık hava müzesi gibi. Çeşitli bölümler var. Sistematik bölüm, taş bahçe, tıbbı bitkiler, Türkiye bitkileri, deney alanları ve arboretum gibi altı bölüme ayrılmış. 1935 yılında ilk olarak hizmet açıldığında sadece geniş taş duvarlarla dört teras, bitki çitleriyle çevrilenmiş familia parselleri, e, su ve bataklık bitkilerinin yetiştirildiği havuzlar ve Arberatum'dan oluşuyormuş Bu ilk yapıya daha sonra seralar eklenmiş Kimileri iç içe geçimli olan seralarda Tropikal bölgelerden gelmiş 2500 egzotik tür sergileniyor e, İlkel bitkilerden oluşan sırada dünyanın en yaşlı bitkileri var Yani e, 3500 sene önce yaşayan bitki gruplarının ataları olan yaşayan fosiller var Ginkgo biloba da bu fosil ağaçlardan birisi Türkiye bitkileri ise sığla ağacı var. Örneğin bu da özel bir ağaç. Türkiye'nin çok özel türlerinden biri ve sadece köycezde sanıyorum bir iki yerde doğal olarak yetişiyor. E, tropik bitkileri ayrılan sıra'da sergilenen e, böcek kapan grupları, Amazon milli feri de sadece Amazonlarda yetişen bitkiler arasında. E, Lübnan'da artık yetişmeyen, üstelik ülkenin sembollerinden biri olan Lübnan sediri de e, botanik bahçesinin en özel ağaçlarından birisi. Burada hatırlatmak isterim, e, botanik bahçesinden sorumlu akademisyenlerinden biri olan e, Erdal Üzen'in 2011 yılında e, Salt Karı'da yaptığı bir konuşma var, e, dinleyebilirsiniz aslında bahçenin kuruluş öyküsünü ondan da. Bahçedeki endemik türlerle ilgili de detaylı bilgiler veriyor Erdal Üzen bu şeyinde, sohbetinde. Açık alanlarda ağaç ve çalır içeren 400 odun su bitki türü, 160 familyadan 3530 bitki ile Türkiye florası için nadir ve endemik bitkileri de görebiliyorsunuz. Bahçede araştırmacıları açık, botanik araştırma laboratuvarları, herbaryum ve tohum bankası da var tohum takas ediliyor. Ee, Dünya Botanik Bahçeleri Birliği üyesi e, olan bir e, botanik bahçesi ve yüzlerce ülkeden de tohum geliyor. Evet, şimdi bir müzik arası ver, verelim sevgili dinleyiciler. Ardından botanik bahçesinde gezinmeye devam ederiz. E, Modest Musorski'den e, Bir Sergiden Tablolar eserinden bir bölüm dinleyeceğiz. <Gülüyor> Evet sevgili dinciler 94.9 Açık Radyo'dasınız. Botanitopya'da Alfred Heilbron botanik parçasından konuşmaya devam ediyoruz. Ee, Heilbron e, üniversitede ders verirken bir yandan da İstanbul çevresi ve Anadolu'nun çeşitli bölgelerine botanik gezileri e, düzenliyormuş. E, onunla hem mesleğini hem hayatını birleştiren mehpare Heilbron'da çalışkan bir botanikçi aynı zamanda bir taraftan e, Uludağ bitki örtüsü üzerine çalışıyor. Bir taraftan da İstanbul Üniversitesi'nde bir herbaryum. Yani bu gezilerden toplanan bitki örnekleriyle e, bir, hani kurutulmuş bitki örnekleriyle bir bitki koleksiyonunu kuruyor. Daha sonra farklı üniversitelerde çok daha geniş kapsamlı herbaryumlar oluşturulmuş ama en eski bitkiler aslında burada yer alıyor. E, 1840'lı yıllardan kalan bitkiler var. E, Osmanlı döneminde yapılmış olan padişah mühürlü çalışmalar, ...ve örneklerde Yıldız sarından buraya aktarılmış. E, Haybron hem verdiği derslerle hem sadece Türkiye'de bulunduğu yıllarda kaleme aldığı makaleleriyle dönemin öğrenci yaşında bir idol olmuş. E, Asistanların doktora yapmaya teşvik ederek pek çok bilim insanı yetişmesine yönelik olmuş... Ee, onun çalışmaları ve izinden yürüyen akademisyenlerin gayretleri de Türkiye bitkilerinin işte, cinsiyet, morfolojik ve anatomik özellikleri incelenip kayıt altından da bilmiş. Bu onun da gerçekten çok önemli e, bir dönem. Ee, 1957'de ülkesine dönen, e, 1961'de ise vefat eden bu değerli bilim insanının e, Türkiye'ye oldukça katkıları var gerçekten bu yadsınamaz. Bu e, en ince, ayrıntısına dek düşünüp tasarladığı, geliştirdiği botanik bahçesine ismini verilmesi ancak 2000, 2003 yılında alınan bir kararla e, gerçekleşmiş. E, eşi mehpare Halbron'da e, 60 darbesle birlikte e, 147'ler listesine konunca o da kurutulmuş bitki koleksiyonu olarak Frankfurt'a gitmiş ve akademik hayatını orada sürdürmüş. Botanik bilim açısından önemli bir yayına da imza atılmış bu botanik bahçesinde. Bahçe hizmete girdikten sonra kuruluşunu sağlayan bu üç bilim adamı 1935 yılında İstanbul Üniversitesi Nebatat Bahçesinin tohum katilonunu da yayınlamışlar. Haybron'un zooloji enstitüsü direktörü Kurt Kozbek ile birlikte yazdığı Principia Genetika adlı kitapta. ...Türkiye'de genetik konusunda yazılmış ilk yapıt olma özelliğini taşıyor. Ve tabii ilk genetik dersleri de yine Highbrown ile gerçekleştiriliyor. Bu anda gerçekten bilimsel çalışmalarından önemli bir dönem olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. Evet, Alfred Highbrown Botanik Bahçesi'nin kuruluş hikayesini barındırdığı değerli bitkileri konuştuk. Gördüğünüz gibi bu bahçe hem ülkemizin bitki çeşitliliğinin korunması... Bu konuda bir farkındalığın yaratılması, bilimsel araştırma yürütülebilmesi için gerçekten çok önemli. Bütün modern botanik bahçelerinde olduğu gibi hem zengin bilgi çeşitliyle hem de Türkiye'nin en eski botanik bahçesi oluşuyla uluslararası bilim çevrelerinde de önemli bir yere sahip. Yani farklı ülkelerden botanik bahçeleriyle tolum alışverişi yapması da çok önemli yani bu alanın taşınması tüm bu birikimin birçok değerli varlığımız gibi yok olacağı anlamına geliyor. O yüzden bu karardan dönmüş olmasında sevindirici olduğunu söylemeliyim. Alfred Heilbrunn botanik bahçesi bizim ilk örneğimiz ama Avrupa'da ilk botanik bahçenin açılması 1500 yıllara dek uzanıyor. Bunlardan geçen programda bahsetmişken, ama kısaca burada da hatırlatayım. Eski Yunan ve Roma'da. E, süs bitkileri amaç kurulan bahçelerle birlikte Milattan sonra 1. yüzyılda Antonius tarafından e, Roma'da e, bundan bir yüzyıl evvel Aristo tarafından Atina'da bir botanik bahçesi kurulmuş. E, 1543'te Pisa'da Luca Gini'nin kurduğu bahçenin amacı ise aslında tıbbi bitkilerden ürün e, elde etmek. O zamanki isimleri Latince simple, simple, tıbbi ilaç elde edilen e, hayvan bitki ve minerallerin ortak verilen e, isim. Bundan yola çıkarak Hortus Simplicium, yani Garden of Simples olarak isimlendirilmiş. Araştırma ile birlikte yürütülen modern botanik bahçelerin ilk örneği ise Padova'da kurulmuş. Padova ardından Floransa, Pavia ve Bologna'daki ilk üniversite botanik bahçelerinden sonra Zürich, Paris, Edinburgh, ...Berlin ve Amsterdam gibi birçok Avrupa şehirlerinde de bahçeler kurulmaya başlamış. Ee, önceleri daha çok tıbbi bitkileri halka tanıtmak ve onlar üzerinden çalışmalar yapmak üzere kurulmuş olan bahçeler... E, ...keşif seyahatlerinden getirilen bitkileri de sergilemek üzere... E, ...bitkilerin küçük alanlarda, belirli geometrik şekillerde... E, ...bitki taksonlarına göre taksonomik bir anlaşım düzenlenmeye başlamasa da değişmeye e, başlamış... Botanik bahçelerinin önemli işlevlerinden biri de aslında değişik iklim koşullarında yetişen ve ekonomik değeri olan bitkiler için de bir adaptasyon görevi görmek. Yani botanik bahçelerinin işlevi aslında burada da devreye giriyor. Alfred Heilbronn botanik bahçesi gibi bahçeler dünyanın hızla bozulan doğal yapısında... Kaybolmak üzere olan Yani nesli tükenmek üzere olan Bitki türlerinin neslilerinin devamına da Yardımcı oluyor Mesela şöyle bir örnek de söyleyebilirim Bununla ilgili Amasya civarındaki dağlarda yetişen ama Nesli tükenen itiklale Yani tulipaz, prengeri bitkisine Örnek verebiliriz Soğanları zamanında ...Hollanda başta olmak üzere diğer botanik bahçesinde yetiştirilmiş. Daha sonra Nezahat git botanik bahçesi tekrar getirtiyor bu ilerleyi... ...ve ürettikten sonra aslında çoğalttıktan sonra tekrar ana vatanı olan yani geldiği topraklar olan Amasya dağlarına yerleştirmeyi amaçlıyor. Bu anlamda bilimsel bir çalışma yürütüyor. Bu anlamda da aslında kaybettiğimiz değerleri tekrar kazanmak açısından da önemli çalışmalar bunlar. Evet. Bazı botanik bahçelerinde kurulan gen bankalarında e, ülke ve dünya bitkilerinin tohumları toplanıyor. Bunlar korunuyor. E, gerektiğinde araştırmacılara araştırma materyali olarak da veriliyor. E, mesela İngiltere'deki Cambridge Botanik Bahçesi. ...ya da San Francisco'daki Golden Gate bahçesi de e, bu bahçeler arasında. Golden Gate rekreasyon ağırlıklı bir park ama bünyelerinde bazı bilimsel araştırmalar yapıldığı için de botanik bahçesi olarak kabul ediliyor. E, Brooklyn'deki Prospect e, Parkı da ve Amerika'daki pek çok botanik bahçesinden fazla bitki ve ağaç türlerini barındırdığı için... E, ...ve bunların hepsi etiketli olduğu için botanik bahçesi niteliğinde... E bizim de tabii özel ve tüzel kuruluşlara ait bazı botanik bahçelerimiz var ama bunları da yeterince koruyabildiğimizden emin değilim. Sürdürülebilik çünkü gerçekten önemli. Mesela bunlardan bir tanesi Karaca Arboretumu, ülkemizin ilk özel botanik bahçesi. Hayrettin Karaca 1976 yılında bir ev bahçesi olarak tasarlamış bu olanı ve 1980 yılında... Arberatuma dönüştürmeye karar vermiş. Burada 7000 bin civarında bitki türü, alt türü, variyete ve kültür formu barınıyor. Akçağaç var, çakaleri, süselması, süs elması, manolya, meşe, huş, Karaçam, Orta Avrupa göknarı ve ladin ve bunun türleri var. Yine Hayrettin Karaca'nın girişimine kurulan İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'ne bağlı Atatürk Arberatumu var. Bu, bu da önemli bir canlı ağaç müzemiz. Ee, bizim topraklardan ve dünyanın farklı bölgelerinden toplanan, e, orijinleri ve yaşları bilinen çoğunluğu ağaç ve diğer odunsu bitki taksonları var bu arboretumda. 2000 civarında endemik ve egzotik bitki barındırıyor. Ee, arboretum bitki çeşitli ve yeşilin birçok tonunu bulundurduğu için oldukça popüler... Profesyonel fotoğrafçıların film e, ve katalog çekimi yapan şirketlerin oldukça ilgisine çekiyor. Ama buradaki tabii insan trafiği bazen e, ağaçların etrafındaki toprağın sıkışmasına neden oluyor. Bu ağaçlara zarar veren bir durum. O yüzden kimi türlerinde tehlike altında olduğunu söylüyor uzmanlar. Bu e, konuda gerçekten önlem alması gerekir. Evet yani gördüğünüz gibi Alfred Hebron'dan sonra kurulmuş e, bilim dünyasına ve türlerin korunmasına katkıları olan botanik bahçelerimiz var. E, tabii bunlara e, gözümüz gibi bakmanın ötesinde her kentte inilerini de e, açmamız gerekiyor. E, tabii millet bahçeleri denen bir kavram var. Bununla ilgili ne söyleniyor, içeriği nedir, hani nasıl bir sonuç bizi bekliyor bilmiyorum ama aslında her ilde o coğrafyanın yapısına uygun olarak... Botanik bahçelerinin kurulması bizim için gerçekten elzem bir ihtiyaç. Evet sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz bu hafta da buraya kadar. Botanitopya.gmail.com adresine abone oluşabilirsiniz. Topya adlı Twitter ve Instagram hesaplarını takip ederek yorumlarınızı ve katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve doğayla kalın.